1944, numaralı konu, meleklerin müşriklerle savaşması ve onları esir alması, evet, Bedir günü Kıraplara binmiş bazı kimseleri yer ile gök arasında gördüm, başlarında miğferler vardı, müşriklerden bazılarını öldürüyor, bazılarını da esir alıyorlardı.